1796 numaralı konu, Huzeyfe, radıyallahu anha,ın fitne ve diğer bazı şeyler hakkında nasihatlerde bulunması, Huzeyfe, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Kendilerine arz olunup da emmiş oldukları fitneler kalbılır üzerinde siyah noktalar meydana getirir, kendisine arz olunan fitneyi reddeden kalbitte beyaz bir nokta oluşur,